Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. 1. Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. 2. Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmedip onu başkalarına öğreten kimse.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 Hadis 1387 Ebu Said el-Hudrî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'min kimse, sonu cennet oluncaya kadar hiçbir hayırdan doyup geri kalmaz, hayır işlemiye devam eder. Hadis